Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamadığı Meali Mülk Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Otuz ayettir. Adını baş kısmında geçen ve Allah'ın kainatı yaratıp yönetmesinden ortaya çıkan mülk ve hakimiyetten söz etmesinden alır. Hz. Peygamber, Mülk Suresinin kabir azabından koruyan bir kurtarıcı olduğunu söylemiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla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 hem de onları şeytan ve benzerlerine taşı şeklinde atılacak şeyler yaptık ve onlara çılgın, alevli ateş azabını hazırladık. Altıncı ayet. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir gidirecek yerdir. Yedinci ayet. Onlar oraya atıldıkları sırada onun kaynarkenki görülemesini işitirler. Sekizinci ayet.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 Kalem suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını ikinci ayette geçen el-kalem kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 48, 50. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet. Nun kaleme ve onunla yazılanlara andolsun olsun. İkinci ayet, Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Üçüncü ayet, doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Dördüncü ayet, ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Bütün asil nitelikler, emsalsiz olarak,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 Artık seni ve Kur'an'ı yalanlayan ve bu tavırda olanlara itaat etme. 9. ayet. Çünkü onlar arzu ettiler ki sen yumuşak davranasın da tabiz veresin, şirp düzenlerine çatmayasın, uzlaşasın ve hoşlarına gidecek işler yapasın da böylece kendileri de sana yumuşak davransınlar. 10. ayet. Şunların hiçbirine boyun eğip yakınlık gösterme. Doğruya Eriye alabildiğine yemin eden aşağılığa. 11. ayet, daima onu bunu ayıplayana, hep koğuculuk için gezene. 12. ayet, din adına yapılan hayrı, iyi olanı yapmaya daima engel olana, saldırgana, günaha da danışa. 13. ayet, sert, kaba olana, bundan başka da,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 fakat onlar uyurlarken hemen Rabbin tarafından dolaşan bir afet onu sardı da o bahçe kökünden simsiyah kesili verdi. 21 ve 22. ayet. İşte sabaha karşı haydi devşirecekseniz mahsulünüzün başına erkenden çıkın diye birbirlerine seslendiler. 23 ve 24. ayet. Onlar aman ha bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin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 32. Ayet, umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine ondan daha hayırlısını verir. Hakikaten biz bütün isteklerimiz için Rabbimize yönelenleriz. 33. Ayet, İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke onlar bunu bilselerdi. 34. Ayet, şüphesiz muttakiler için Rableri katında nimetleri tükenmez cennetler vardır. 35. ayet Biz Müslümanları hiç suçlu kafirler gibi yapar mıyız? 36. ayet Size ne oluyor bilginiz olmayan ahiret hakkında nasıl hüküm verebiliyorsunuz? 37. ve 38. ayet Yoksa içinde beğendiğiniz şeyler sizindir diye yazan size mahsus bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? 39. ayet yahut hükmettiğiniz şeyler sizindir diye üzerimizde sizin için lehinize verilmiş kıyamete kadar sürecek yeminler mi var 40. ayet Resulüm sor kendilerine onlardan hangisi bunun savunucusu olacaktır 41. ayet yoksa onların bu sözlerini savunacak ortakları mı var eğer sözlerinde doğru iseler ortaklarını da getirsinler 42. ayet o gün keşfi sağ olacak, hakikat perdesi açılıp etekler tutuşacak ve secdeye davet edilecekler. Fakat namazı kılmayanlar, münafıklar ve riyakarlar buna güç yetiremeyecekler. Dünyada şeytanın ve nefsinin aldattığı kimseler ruku ve secdeye gidemezler. Bunlar ahirette de aynı şekilde secdeye gidemeyip dikilip kalırlar. 43. ayet. Çünkü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 Hakk'a suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını vuku kesin olan kıyamet anlamındaki ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Gerçekleşecek olan. İkinci ayet. Evet. Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan? Üçüncü ayet. Elbette o gerçekleşecek olan kıyamettir ki, onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? 4. Ayet Semut ve At kavimleri, o dehşetle başa gelecek olan kıyameti yalanladılar. 5. Ayet Semud'a gelince, onlar korkunç bir ses ve sarsıntıyla helak edildiler. 6. Ayet At kavmine gelince, onlar da, azgın bir fırtınayla helak edildiler. 7. Ayet Allah onu yedi gece ve sekiz gündüz köklerini kesmek için ardı ardına onların üzerine musallat etti. O zaman orada olsaydın o kavmin içi boş hurma kötükleri gibi ölüp yıkılmış olduğunu görürdün. 8. Ayet Şimdi onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? 9. Ayet Firavun'da, ondan öncekilerde ve altüst olan yerlerin halkı da Lut kavmide hep o günahı işliye geldiler. 10. Ayet Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler ve onların getirdiklerini kabul etmediler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. 11. Ayet Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman, Onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. 12. Ayet Onu size bir öğüt ve ibret yapalım. İşitip belleyen kulaklar da onu bellesin diye. 13. Ayet Artık sonra bir tek üfürüşle üfürüldüğü zaman, 14. Ayet Yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılıp ufalandığı zaman, 15. Ayet işte o gün en büyük hadise olmuş, kıyamet korkmuştur. 16. ayet Gök yarılmış, o gün artık yıkılmaya yüz tutmuştur. 17. ayet Melekler onun kenarlarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların üstünde sekiz melek taşır. 18. ayet O gün Allah'ın huzuruna size ait hiçbir sır gizli kalmamak şartıyla arz olunursunuz. 19 ve 20. ayet Artık o gün kitabı sağ verilen der ki alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben zaten hesabıma kavuşacağımı kesin biliyordum. 21. ayet Artık o hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. 22 ve 23. ayet Toplanacak meyveleri sarkmış yüksek bir bahçededir. 24. ayet Geçmiş günlerde takdim ettiğiniz iyi amellerden dolayı afiyetle yiyin, için denilir. 25. ayet Kitabı solundan verilense der ki, Keşke bana kitabım verilmeseydi. 26. ayet Hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. 27. ayet Keşke o ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. 28. ayet Malım bana hiçbir fayda vermedi. 29. ayet, bütün saltanatım da benden yok olup gitti. 30. ayet, Allah ilgili zebanilere şöyle buyurur. Tutun onu, ellerini boynuna bağlayın. 31 ve 32. ayet, sonra onu o dehşetli ateşe yaslayın. Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire bağlayın, cehenneme atın. Arşın bir ölçü birimi olup, ortalama 68 santim olduğu kabul edilmiştir. 33. Ayet Çünkü o, Yüce Allah'a inanmazdı. 34. Ayet Yoksulun yiyiciyle de ilgilenmez, teşvik de etmezdi. Yoksulu doyurmak Müslümanca, ilgilenmek de insanca bir tavrı gösterir. İslam inancına sahip kimse, bir, Allah'ın emirlerini her şeyden üstün tutar. İki, Allah'ın yarattıklarına şefkat gösterir. Bu ikincisi, gelişmiş insanlarda oluşan müşterek bir özelliktir. 35. Ayet Bugün artık o küfre sapan, inkar edene, burada hiçbir yakın akraba ve dost yoktur. 36. Ayet Irinden başka yiyecek ve içecek yoktur. 37. Ayet onu bilinçli günah işleyenlerden başkası yemez. 38 ve 39. ayet Artık gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki 40. ayet Şüphesiz o Kur'an hakikaten çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözüdür. 41. ayet O bir şair sözü değildir. Siz hala ne de az inanıyor, hala tam inanmıyorsunuz. 42. ayet O bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. 43. ayet O alemlerin Rabbinden indirilmedir. 44, 45, 46 ve 47. ayetler Eğer peygamber sözlerin bir kısmını kendiliğinden bizim adımıza uydursaydı onu kuvvetle yakalar onun güç ve kuvvetini alır sonra da onun can damarını keserdik sizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı tefsirlerde bu iki manaya yer verilmiştir 48. ayet gerçekten okuran günahlardan korunanlar için bir öğüt ve hatırlatmadır 49. ayet fakat biz kesinlikle biliyoruz ki içinizde bunu yalanlayanlar vardır 50. ayet muhakkak ki okuran İnkârcılara elbet bir hasret, Bir iç yarası doğuracaktır. 51. Ayet Şüphesiz o, Kesin gerçektir. 52. Ayet O halde, O büyük Rabbinin adını tesbih ve tenzih et. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve açıklamadığı meali. Meali okuyan, Erol Eren. Dipnotlar, Fatih Özgür.